Merhaba, ben Rabia. Bu hafta Dom kafedeyiz Saruhan Bey ve burada çalışan arkadaşlarımızla konuşacağız. Hoş geldiniz. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii. İsmim Saruhan Singen. Dom Cafe'nin e, kurucusuyum. Aynı zamanda e, İZEV, İstanbul Zihinsel Engeller Vakfı. Çok uzun zaman yönetim kurulumu başkanlığını yaptım. Şu anda da genel sekreterim. İZEV e, yaklaşık 18-19 senelik bir vakıftır. Bugüne kadar yüzlerce çocuğu rehabilite etmiştir. Devlete güzel bir okul, üç katlı bir okul yaptık ve bağışladık. Onun yanında bir e, cimnastik salonu yaptık, tekrar bir biletimi bağışladık. Şu anda da Sarıyer'de, Sadbel Tanrıcısı hemen yeni başında e, bir yer kiraladık. 3-4 senedir de burada, 18 yaş, 35 yaş arası çocukları rehabilite ediyoruz. Habilitasyon sadece çocuklarımızın için güzel bir şey tabii ki ama benim yaşa geldikten sonra toplumla entegre olmaları gerekir. Bu entegrasyonu yaratmak için Şişli Belediyesi, Mustafa Sarıgül ve onun yardımcısı Kahraman Eroğlu ile birlikte harekete geçtik. Bu yeri bulduk ve mesleğim mimarlık olduğu için bu yeri dekore ettim ve güzel bir şekilde çocuklarımıza armağan etti. Burada çocuklarımız çok mutlular anneler son derece huzurlu, güzel, çok çok güzel bir ortam kurdu. Çocuklarımız günde beş kişi sabah sekiz buçukta, bir gönüllü anne ile geliyorlar ve ertesi gün başka bir beş çocuk. Ertesi gün başka bir çocuk, her beş çocuğun yanında muhakkak bir veya iki gönüllü anne oluyor. Burada o kadar güzel bir ortam kurduk ki, Yaklaşık bir senemizi devirdik. Müşterilerle çok güzel bir entegrasyonumuz var. Çocukların nefis bir entegrasyonu var. Müşteriler mutlu, çocuklar mutlu. Onlar zaman içinde geliştiler. Gelişmelerini çok görsel olarak birebir gördük. Tabii dışarıdan çok talep geliyor. Fakat bu talebi karşılamak çok zor. E, bu çocuklarımız e, bizim e, yaklaşık 20 ile 30 yaş arasındalar. E, bunlar daha önce izevastasıyla yine bir otelcilik okuluna gittiler ve 3-4 ay burada eğitim aldılar ve eğitimin sonunda da bir sertifikaya sahipler. Tabii buradaki çocuklarımızın e, dışarıdan gelen çocuklarımızın e, bu eğitimden geçmelerini istiyoruz. E, önümüzdeki günlerde e, çok daha güzel şeyler yapacağız. Şişli Belediyesi Sarıgül'le birlikte dediğim gibi yola çıktık, aynı şekilde devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde çok daha iyi bir yerde, Nişankeşi veya Osman Bey bir yerde daha büyük bir pastane, bir kafe ve bunun yanı başında tekrar bir rehabilitasyon merkezi, bir sanat evi ve bir misafirhane yapmak üzere planlarımızı geliştirdik. Bu arada AB'ye de başvurduk. Hı hı. Ve Sarıgül'den tam bir destek alıyoruz. Misafirhane olayını biraz açmak isterim. Misafirhane Türkiye'de e, şu anda hiç olmayan bir şey. E, Zihinsel engelli çocukların, e, çocuklarını bırakabilecekleri hiçbir yer yok. Güvenle bırakabilecekleri hiçbir yer yok. E, bu misafirhanede e, iki, üç gün, dört gün, tatile çıkan ailelerin çocuklarını son derece güvenle, gene gönüllü anneler vasıtasıyla bakılabilecek 5 yıldızlı otel kıvamında bir yer yapmak üzere harekete geçtik. Sağolsun Sarıgül bize bu hususta tam bir destek verdi. Önümüzdeki günlerde bunu da icraya başlıyoruz söyleyeceğim bir şey yok çünkü e, gelip gördünüz e, çocuklarla birlikte açığın olduğunuz oldunuz, onların ne kadar mutlu olduğunu kendi gözlerinizle gördünüz. Bu arada e, buranın e, işletmesinin yürütülmesi için gene e, eşlerimizden ve gözlü annelerimizden oluşan güzel bir dernek, o derneğin adı, adı Alternatif Yaşam Destek Derneği destek alıyor muyuz diye sorarsanız az bir şey destek alıyoruz çevreden fakat biz tabi burayı yaşatabilmek için bir takım organizasyonlar yapıyorum şöyle ki sponsorlar buluyorum sponsorlar vasıtasıyla otel sponsorlar bunlar 2-3 haftada bir Röjepon mutfağı bir Meksika mutfağı ve yakın bir zamanda, 9 Eylül'de, sizin arzunuzda bunu da e, bilgilendireyim e, dinleyicilerimizi, e, Japonlar vasıtasıyla bir Japon yemek günü yapacağız. Bu yemek gününde bizim Japon dostlarımız var. Sağolsunlar bunlar e, genel müdür saftörleri çalışan yaklaşık 25 tane Japon dostumuz. Bunlar buraya yaklaşık 7-8 ay evvel geldiler ve o kadar çok çocuklarımızı sevdiler ki hep birlikte dost olduk. Bütün aktivitelerimize katılıyorlar. Sağ olsunlar, var olsun, de Hepsine teşekkür ediyorum. Bu arada gene kafeye bir takım gelir sağlamak amacıyla Türkiye'deki bütün ressamlara mail attım. Ve bu mail vasıtasıyla Duvarlarda gördüğünüz bu resimleri bağış olarak aldım ve e, bu resimleri kafenin yararına burada satıyoruz e, ve aynı zamanda kafemizi neşelendiriyor. Hı hı. E, bu arada bir takım gelişmeler oldu. Şöyle ki Konya'da bir arkadaşımız var, zihinsel engelli bir e, şeyin okulun e, müdürü. Daha kendisiyle Saadet Okulu'nda müdürlük yapmıştık birlikte, çok aklı başında bir insandır, Vefa Demir Kıran. Kendisiyle çok yakın bir zamanda 3 Ekim'de, dinse Elden gününde Konya Ereğli'de bir kafe açıyoruz Hı -hı. ve bir kardeş kafe oluşuyor. Bu kafenin aynı benzeri bir kafe olarak devam ettik. Mesleğim icabı ben dekor etmeye çalışıyorum, arkadaş da orada yürütecek. Bu tabii tabi e, Sabancı ekibine de Bilal Sabancı'ya biraz çok teşekkür etmek isterim çünkü bizi çok desteklediler. Bu arada Farkındalık Projesi diye bir projeleri var. E, Türkiye'deki bütün buçuk e, 2 milyon insanla konuşarak farkındalık yaratan kişileri veya vakıf veya dernekleri seçtiler. E, 2011-12 senesi içinde ilk proje olarak Bizi seçtiler ve yanı başında da 80 tane bu şekilde farkındalık yaratan kişiler var. Bizleri topladıklar, görüştüler, konuştular, bizi tebrik ettiler. Dolayısıyla yakın bir zamanda farkındalık projesi çok daha kitlelere ulaşacak. Bu arada Sabancı sağolsun bize Konya Ereğli için arkadaşlar bir hibe verdi ve bu hibe sayesinde de oraya güzel bir tek kat bahçe içinde bir kafe hazırlığı içindeyiz. Bu kafelerin çoğalması gerekiyor kesinlikle. Çünkü çocuklarımız artık rehabilitasyon dediğin gibi başında çok güzel bir şey ama 18 yaşını geçmiş çocuklar için artık entegrasyon planları gerekiyor. Bu kafelerin İstanbul için de belki 15-20 tane olması gerekiyor. İnşallah dediğim gibi Sarıgül'ün ile ikinci bir kafeyi, bir haneyi açmak üzere planlarımıza başladık. İstanbul dışında da başka şubeleriniz var mı peki? İstanbul dışında e, yok. Çünkü Şişli Belediyesi e, bu işe yardım ediyor. E, diğer belediyeler de tabii çok hevesliler. Bizim bu projeyi gördüler. E, bu proje açıkçası çok medyatik oldu ve e, birçok yerden, yurt dışından bile destek görmeye başladı. Sizin gibi e, akıllı bu şekilde üniversite talebeleri evet. e, buraya gelip bu işi sosyal proje haline getirdiler. Dolayısıyla e, bu işten de çok nevliyormuş. 28 tane üniversiteye ben bizzat gidip bir takım e, konferanslar verdim e, ve kafemizi tanıttım. İnşallah e, yakın bir zamanda diğer belediyelerinde bu işe Atlamalarını isterim. Beşiktaş Belediyesi, işte Sarıyer Belediyesi... Buralarda da her birinde bir kafe açılması gerek. E, kafeye gelen müşterilerin tepkileri nasıl oluyor? Yani çocuklar cana yakın davranıyorlar e, mı? Tabii ki e, korkunç bir tepkileri var. İlk başta biraz bir ay kadar sıkıntı çekmedik değil, çektik. E, biraz ilgisiz davrandılar. Dan kelimesi onlar için çok bazı kişiler için yabancıydı. Hatta öyle oldu ki çocuklarımız ömlükleriyle kapının önünde dizmek zorunda ve kendimizi tanıtmak zorunda kaldık. Fakat bir buçuk aydan sonra çok güzel bir ilgi gördük. Şu anda harika yemekler yapıyoruz gönüllüler vasıtasıyla. Bu yemeklerimiz gerçekten çok harika ve işim olarak da duyulmaya başladı. Dam kafe yemekleri olarak. Dolayısıyla müşterilerimizin midelerine çok güzel hitap etmeye istedik. Onlar da çok güzel kelimelerle yemeklerimizi ifade ediyorlar. Aslında bizim bir masa başlarına koyduğumuz bir not defterimiz var. O not defterinden de bazı şeyler size okumak isterim. Müşterilerin yazıları sizin bu sözünüze çok çok güzel bir ifade olacaktır. 27 Eylül 2011'de bir arkadaşımız yazmış ee, son zamanlarda yediğim en lezzetli ev yemekleri ve en güzel güler yüzlü servis elemanları Down Cafe'de buldum bundan güzel bir ifade olabilir muyum? Başka bir tane okuyayım ben bir Japonum Japonya'da sosyal hizmetler bölümünde okudum Özel hayatımda da engelli insanlarla zamanı geçirdim. Burada 13 senedir yaşıyorum. İlk defa böyle güzel bir çalışmayı gördüm. Sizi tebrik ederim. Hı. Tomabo. Hı. Ee, tebrik ediyorum diye yazmış. 15, 15 15 15 Bu kadar mı güler yüzlü olabilir bir insan? Her şey pırıl pırıl, lezzetli. Melekler tarafından karşılandık. Hayat sizin için, güler yüzünüz kadar güzel olsun. <gülüyor> Yemeklerinize bayıldım, ellerinize sağlık. Herhalde bu kadar yeter. Çok güzel ifadeler var. Bunlar işte yaklaşık bir senemizin bizim ortaya koyduğumuz gönüllü ve ader ve Şişli Belediyesi vasıtasıyla ortaya koyduğumuz güzel bir proje. Doğum kafe ne zaman açıldı peki? Yaklaşık e, geçen ayının, 2011'in Haziran civarında açıldı. İşte yaklaşık bir senemizi doldurduk. E, Valla e, öyle gözüküyor ki, e, çok daha ileri tarihlere kadar burayı muhafaza edeceğiz. Burası bizim ilk göz ağrımız. İkinciyi, üçüncüyü de atsak, burası kesin kes. E, var olacak. Bu kafenin açılmasına ne vesile oldu peki? Nasıl karar verdiniz? Vallahi dediğim gibi rehabilitasyon aslında çocuklarımız çok güzel bir şey ama rehabilitasyon belli bir yere kadar çocuklarımıza eğitim verebiliyor. Çocukların hayata atılmaları, entegrasyonu, halkla iç iç olmaları çok önemli. Çok uzun zamandır aklımızdaydı zaten burada kafe bu olayı. Bunun dışında biz İZEV olarak kendi okulumuzun yaptığımız okulun altında bir de çamaşırhane yaptık. Yaklaşık bir buçuk sene kadar o çamaşırhane işlettik. Çamaşırhane, folgür çamaşırhane, ee, gene engelli çocuklarımızın çalıştığı bir üstüm, çamaşırhane. Fakat şu anda eski okulumuzun yıkılması e, neticesinde oraya yeni bir okul yapılıyor, onun için biraz atıl durumda. Bu senenin sonunda okulda bittikten sonra çamaşırhaneye aynen gene devam edeceğiz. E, bu kafenin, don sendromunun çocukların faydaları var mı peki katkıları? Down sendromlu çocukların bize katkılarından mı bahsediyorsunuz? Bize katkıları Halka katkıları olduğu için, dolayısıyla da bize katkıları var. Tabii çocuklarımız burada maaş alıyorlar, iki tane de çalışanımız var ayrıca onlara maaş veriyoruz. Burada herhangi bir kar amacımız yok. Bütün amacımız iki tane çalışanlar, çocuklarımızın maaşlarını çıkartmak. Bunun dışında topluma gerekli olan mesajı da vermek. Bütün amacımız bu. Bir sohbet için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Eee şimdi de burada çalışan arkadaşlarınızla konuşacağız. Eee bu kafede ne gibi görevler var? Siz hangilerinde yer alıyorsunuz? Öncelikle bununla başlayalım. Ben baktınız. Ben o çolak genen koyuyoruz. Bal koyuyoruz. Mm ee, sonra bahpas kapıyoruz. Sonra belki şöyle açıyoruz. Tu tu tu koyuyoruz. Sonra çapıyı atıyoruz. Bu, bu kadar. Teşekkürler. <gülüyor> hmm. e, peki, e, bu kafede e, çalışırken ne gibi eğitimler aldınız? Nasıl şimdi? Eğitim, nasıl seviyoruz? pas biraz. Paket fuck fuck fuck şöyle şöyle şöyle şey şöyle şey, nasıl oluruz? İ yok şey şey servis diyor yapıyoruz. Şöyle gidiyor servisler. Hı hı. Hmm. hı. <gülüyor> o kadar güzel çalışıyor ki eee cumartesi pazar günleri başka da tanıtılardan takım teklifler aldı. Evet. Onu söylemiyorum. Ha, anladım. Onun Ona bana şey başka enter kırdım. Visionistan'dan seneden odan o da siz oraya gidiyordunuz. Zümrütüme ateşte ilk pazar, öyle gidiyorum, odayım, odayım, gidiyorum. O gidiyor. kadar. Okay. E peki otelde e, otelde eğitim almışsınız Zümrütü'nüza göre, ne kadar süre orada eğitim aldınız? İzmir. Evet. Evet. Neler yap, öğrendiniz o eğitimde? Hatırlıyor musunuz? Yok, hatırlamıyorum. Şimdi ama işimize yarıyor mu orada öğrendikleriniz? Burada kullanıyor musunuz orada öğrendikleriniz? İşte peçeteleri koyma. Patates soğanla, patates soğanla yapıyoruz. Patates soğanla. Hı hı. Soğan, avuç soğanla her şey yapıyoruz. Burada aslında bir sürü fotoğraf görüyoruz biz. Bu fotoğraflarda böyle eğlenceler falan var. Onlardan bahseder misiniz? Neler yaptınız burada? Orada bir başka, bir başka çıkıyoruz. <gülüyor> yaş, yaş. Bu gününü Bu kadar. Fatih, fatih çıkıyoruz. Doğum günlerinizi birlikte kutluyorsunuz galiba evet. değil mi? Bir sürü doğum evet. günü. Doğru. Müzik var, eğlence var. Evet. evet. Müzik geliyor mu? Evet, bir tane ut çalan bir arkadaş var. Burada fotoğraflar da var. Aslında kafeye gelirlerse bunları da görebilecekler değil mi? Evet. Peki bizi dinleyenlere ne demek istersiniz? Dinleyenlere bu kafeyi anlat nasıl anlatırsınız? Yani şimdi bunu dinleyecek olanlar burayı bilmiyor. Burayı nasıl tarif edersiniz? Neler söylemek istersiniz onlara? Hmm. Kafeye bekliyoruz. Kafeye bekliyoruz. <Gülüyor> Kültürken o tutuma bağlı ne sevdiğimiz mausorum bu inşa bir on şaşı verdi Benim annem Güzel annem benim...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 Doğum Don Cafe'ye gelmek isterseniz adresimiz Gülbağ Mahallesi, Cemal Suriyeli Sokak, No 6 Şişli Mecidiyorku, İstanbul. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. a mouth to make a face my dear perhaps i'm wrong i'm fascinated how your eyes of your eyes